Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh 699-765 Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Hicri 80 senesinde Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Özü sözü doğru, son derece dürüst ve güvenilir bir şahsiyete sahip olması sebebiyle kendisine sadık denilmiştir. Ayrıca sabir, yani sabreden, tahammül gösteren, fazıl, fazilet ve yüksek ahlak sahibi, olgun, tahir, temiz nezih ve atır, hoş kokulu lakaplarıyla da anılmıştır. Cafer-i Sadık Hazretlerinin babası Muhammed Bakır rahmetullahi aleyh, dedesi Ali Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh, dedesinin babası da hazret Hüseyin radiyallahu anhtir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin soyu baba tarafından hazret Ali radiyallahu anha, anne tarafındansa iki koldan Hazreti Ebubekir radıyallahu anha ulaşmaktadır. Böylece o Ehl-i Beyt'le Hazreti Sıddık'ın maddi manevi nesebini şahsında birleştirerek altın silsileye ayrı bir güzellik kazandırmıştır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh küçük yaştan itibaren ilim, ibadet, fazilet ve ahlakta zirve bir aile ve muhitte yetişmiştir. Enes bin Malik ve Sehl bin Sa'd radiyallahu anhuma gibi sahabilerden, ata, zühri, urve, İkrime ve nafi gibi meşhur tabi'in alimlerinden, akaid, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimleri en üst seviyede tahsil etmiştir. Bilhassa büyük birer alim olan muhterem dedeleri, Zener Abidin, ve Kasım bin Muhammed Hazretleri ile muhterem babası Muhammed Bakır Hazretlerinden çok istifade etmiştir. Onlar kanalıyla pek çok hadisi şerif rivayet etmiştir. Bu zevatın hepsi de Medine-i Münevverenin büyük alim ve imamlarıdır. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Yani Cafer-i Sadık Hazretlerinin hem hocaları hem ailesi hem de kendisi, ihlas, takva, marifet, sadakat, emanet ve adalet ehli, güvenidir ve salih din büyükleridir. Feridüddin Attar Rahmetullahi Aleyh, Allah dostlarının hayatlarını, ibretli menkıbelerini ve hikmetli nasihatlerini, Derlediği Teskiretül Evliya isimli meşhur eserine teberrüken onun hayatını anlatarak başlamıştır. Kasım bin Muhammed hazretleri vefat ettiğinde torunu Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh 28 yaşındaydı ve aldığı ilmi insanlara tevzi etmeye başlamıştı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh Hazretlerinin ibadet hayatı. Cafer-i Sadık Hazretleri uzleti tercih edip kendini ilme ve ibadete vermiş, abid, zahit, huşu halinde yaşayan büyük bir Allah dostudur. İmam Malik rahmetullahi aleyh onun hakkında şöyle der. Cafer-i Sadık Hazretlerinin huzuruna barırdım. O güzel ve nükteli sözlerden hoşlanır, daima tebessüm halinde bulunurdu. Yanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikredildiğinde ise hemen toparlanır, adeta rengi sararırdı. Yanına uzun zaman gidip geldim. Onu hep şu üç halden biri üzere görürdüm. Ya namaz kılar, ya oruçlu olur veya Kur'an-ı Kerim okurdu. Abdestsiz olarak hadisi şerif rivayet ettiğini hiç görmedim. Mala yani konuşmazdı. Haşyetullah sebebiyle yüreği titreyen abid ve zahitlerdendi. Yanına vardığımda mutlaka kendi altındaki minderi alıp bana ikram ederdi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh ibadetler hususunda şöyle buyururdu. Namaz, her takva sahibi için hakka yakınlıktır. Hac, her güçsüzün cihadıdır. Bedenin zekatı oruçtur. Amelsiz davetçi, yay olmadan ok atmaya çalışan kişi gibidir. Sadaka vermek suretiyle rızkın üzerinize bolca inmesini sağlayınız. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. İktisatlı davranan fakir düşmez. Tedbir hayatın yarısıdır. İnsanlarla dost olmak aklın yarısıdır. Anne babasını üzen onlara asi olmuş olur. Musibet zamanında sabredemeyip feveran eden sevabından mahrum kalır. Allah Teala sabrı musibet miktarınca, Rızkı da ihtiyaç miktarınca indirir. Kendisine verilen malı idareli kullananı Allah Teala rızıklandırır. Malını saçıp savuranı ise Allah Teala mahrum bırakır. Süfyanı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Haç için Mekke'ye gittim. Cafer bin Muhammed'i eptahta devesini çöktürmüş halde gördüm. Ona, Ey Resulullah'ın evladı, vakfe mekanı neden meşari haramda değil de haremin ötesinde kılındı dedim. Şöyle cevap verdi. Kabe, Allah'ın evi, harem perdesi ve vakfe yeri de kapısıdır. Kullar ona varmayı dileyince, onları tazarru ve niyaz halinde kapıda durdurdu, vakfe yaptırdı. İçeri girmelerine izin verince onları ikinci kapıya müzdelipeye yaklaştırdı. Çok yalvarıp yakardıklarını ve fazlasıyla gayret gösterdiklerini görünce onlara merhamet etti. Merhamet edince de onlara kurbanlarını takdim etmelerini emretti. Onlar kurbanlarını keserek kirlerini giderip günahlardan temizlendiklerinde ise onlara evini ziyaret etmelerini emretti. Peki teşrik günlerinde oruç tutmak neden mekruh görüldü diye sordum. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh Çünkü insanlar Allah'ın ziyafetindedirler. Misafirin oruç tutması hoş görülmez diye cevap verdi. Kurbanın olayım. Fayda vermeyen bir bez parçası olduğu halde insanlar Kabe'nin örtülerine ne diye yapışıyorlar dedim. Şöyle cevap verdi. Bu, birine karşı cürüm işleyen ve cürmünü bağışlaması için o kişinin eteklerine yapışıp etrafında dönen kişinin haline benzer. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Kur'an okumadan önce yapılan istiazenin yani اعوذ بالله من الشيطان ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, duasının hakikatini şöyle izah buyurmuştur. Gerçek istiaze, Kur'an kıraatine tazim olmak üzere ağzı yalan gıybet ve iftiradan temizlemektir. Şüphesiz ki Cafer-i Sadık Hazretlerinin bu ifadesi, onun bütün ibadet hayatına akseden kalbi hassasiyetlerinin tipik bir misalidir. Yine Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Allah Teala'nın, Ey iman edenler hitabındaki lezzet, kişiden ibadet ve taatin bütün yorgunluk ve ağırlığını giderir, yok eder. Bilakis ibadetleri manevi bir ziyafet haline getirir buyurmuştur. Yine Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Allah Teala'nın, Ey iman edenler,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 Kulu Allah'tan uzaklaştıran her şeyi unutmaktır. İşte o vakit kul için Allah Teala her şeye bedel olur. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh geceleyin kabristana gider ve şöyle derdi. Ey kabir ehli! Ne oluyor da sizi çağırdığım zaman cevap vermiyorsunuz? Sonra kendi kendine, Vallahi onlarla cevabın arasına girildi. Sanki şimdi ben de onlar gibi oldum ve aralarına katıldım diyerek kıbleye yönelir, fecrin doğuşuna kadar tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Bir gün yoksulun biri, Cafer-i Sadık hazretlerine, neden gece gündüz çalışıp durmaktasın diye sormuştu. O da şöyle cevap verdi. Baktım, benim işimi bir başkası benim gibi yapamıyor. Ben de kendi işimi kendim yapmaya karar verdim ve tembelliği boynumdan attım. Yaratıldığımdan beri rızkım bana gelip yetişiyor. Bu yüzden ne hırsım kaldı ne de tamahım. Bir gün ölüm gelip çatacak. Kimse benim için ölmeyecek. Bu sebeple ölüme hazırlanmaya ve onu karşılamaya koyuldum. İnsanlarda bir vefa görmedim. O yüzden de canı gönülden Allah Teala'nın vefasını tercih ettim. Bundan başka her şeyi terk ettim. Onların hepsi zandan ibaret olduğu için hepsinden vazgeçtim. İnsan oyun ve eğlence için yaratılmamıştır manen yücelerek Hakk'a vasıl olmak için yaratılmıştır. O halde bereketli bir ibadet ömrü yaşayıp, eldeki en kıymetli sermaye olan ömrü zayi etmemek gerekir. İnsan bilmez mi ki, ömür takviminden her gün bir yaprak düşmektedir. Geceler ve gündüzler birbirini takip etmekte, seherin ve sabahın bereketleri, uykudaki gafirlerin üzerinden geçip gitmektedir. Bu şekilde gafilane bir hayat yaşayanlar, kıyamet sabahına uyanınca ellerinde hiçbir şey bulamazlar. Ellerindeki ömür sermayesi de tükenmiş olur. Gafletle işledikleri azıcık amelleri ise onların kurtuluşuna kâfi gelmez. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh Hazretlerinin güzel ahlakı Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh şefkat, merhamet, hilm, sabır, affedicilik, cömertlik gibi ahlaki hasletlerin zirvesindeydi. Cenabı Hak'tan başka kimseden korkmazdı. Allah yolunda kınayanın kınamasına zerre kadar değer vermezdi. Makamından dolayı idareciden, kalabalığından dolayı halktan çekinmezdi. Methedenin övgüsü onu aldatmaz, düşmanın yermesiyle de yolundan dönmezdi. Bir gün para kesesini kaybeden bir adam, kim olduğunu bilmeden gelip Caferi Sadık Hazretlerinin yakasına yapışmış ve ''Paralarımı sen çaldın'' demişti. Hazret kesende ne kadar para vardı diye sordu. O da bin dinar dedi. cafer Sadık rahmetullahi aleyh hiçbir şey söylemeden o adamı evine götürüp bin dinar verdi. Bu şahıs daha sonra kendi para kesesini bulunca özür dileyerek aldığı paraları geri getirdi. Cafer-i Sadık hazretleri ise biz verdiğimizi geri almayız dedi. Bu duruma hayret eden adam, bu zat kimdir diye sordu. Cafer-i Sadık hazretleri olduğunu öğrenince de mahcubiyeti bir kat daha arttı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerinin bir kölesi vardı. O ibrikten su döküyor, hazret de leğende ellerini yıkıyordu. Birden su elbisesine sıçradı. cafer Sadık rahmetullahi aleyh köleye biraz kızarak baktı. Bunun üzerine köle, Efendim, Kur'an-ı Kerim'de, Öfkelerini yutanlar Allah'ın mağfireti ve cennetle müjdeleniyor dedi. O zaman Cafer-i Sadık hazretleri, Öf kemi yuttum dedi. Köle ayetin devamını okudu. Ve afina anin nas. İnsanları affedenler. Cafer Hazretleri Hadi seni affettim." dedi. Köle yine ayetin devamını okudu. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsanda bulunan İyilik eden kimseleri sever. Bunun üzerine Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Hadi git, Sen Allah Teala'nın rızası için artık hürsün. Şu bin dinar para da senin buyurdu. Cafer-i Sadık hazretleri, Başına gelen musibetler karşısında da, Hakkın takdirine büyük bir rıza ve teslimiyet gösterirdi. Öyle ki, Küçük çocuğu kucağında vefat ettiğinde rıza halinden başka bir tavır sergilemedi. Babalık şefkatiyle gözlerinden yaşlar süzüldü fakat Cenab-ı Hakk'ın diğer nimetlerini düşündü ve bir nimetini aldıysan pek çok nimet lütfetmeye devam ediyorsun. Bir defa iptilaya uğrattıysan ''Devamlı afiyet veriyorsun.'' diye irtica ve niyazda bulundu. Sonra da çocuğunu alıp hanımının ve diğer akraba kadınların yanına götürdü. Kadınlar küçük yavrunun vefat ettiğini görünce feryada başladılar. Cafer-i Sadık Hazretleri onlara kesinlikle feryad ile ağlamamaları hususunda tembihlerde bulundu. Yavrusunu defnetmeye giderken de, Rıza zirvelerindeki kalbinden şu samimi ifadeler dökülüyordu. Evladımızı alan Cenabı Hakk'ı tesbih ederim. Bizim ona karşı ancak muhabbetimiz artmıştır. Yavrusunu toprağa verdikten sonra da şöyle buyurdu. Biz öyle bir kavimiz ki sevdiğimiz kişilere sevdiğimiz şeyleri ihsan eylemesi için Allah Teala Hazretlerine dua ederiz. O da bize lütfeder. Eğer sevdiğimiz kişiler hakkında sevmediğimiz şeyler takdir ederse, ona da razı oluruz. İşte kulluk edebinin muhteşem bir tezahürü. Nitekim yüksek ruhları maneviyat ufuklarında zirveleştiren sır da, İlahi imtihanın en ağır tecellileri karşısında dahi şikayet ve sızlanmayı bir kenara bırakıp daha da artan bir rıza, teslimiyet, hamd, şükür ve muhabbetle hakka yönelebilmektir.